Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı ilgili hadis-i şerifler. İlk hadis-i şerif, Buhari ve Müslim'den. Hazreti İbni Hazretleri buyuruyor ki, Ben diyor, Resulullah'a sordum, Aleyhisselam'a sordum diyor. Dört tane meşhur Abdullah vardır sahabe içerisinde. Tabi daha fazla var da. Bu dördü meşhurdur. Dört Abdullah. Bunların birincisi de Hazreti Mi Hazretleri'dir. O bir gün Peygamber'in Suriye Hazretleri'ne Eyyül ameli Ehabb-ül Allahi Ya Resulallah, Allah Celle diyor. en sevimli amel nedir? diye soruyor. Sahabeler her şeyi yapıyorlar. Fakat ne istiyorlar? Daha iyisini yapalım diyorlar. Yetinmiyorlar yani. Onların ruhaniyetleri, gönülleri ibadete doymuyor. Fakat bu arada daha bilinçli olması için pekden soruyor. Kale. Peygamberimiz şöyle cevap verdi: "Allah'ım adetleri, es salaatu ala vaktiha. Allah'ın dinde en eftal, en güzel ve Allah Cerrisalıyı en sevimli amel yani ibadet es sahatı namazdır. Hangi namaz? Ala vaktiha." Vaktinde kılınan namaz buyuruluyor. Yine başka şartta buyuruluyor. Eğer Allah katın cireşanı namazdan daha üstün bir ibadet olsaydı melekler onunla meşgul olurlardı. Melekler bazıları hep kıyamda, bazı rüküda, bazı secdede Demek ki Allah katında. En şevimli amel namazdır. Hangi namaz vaktinde kılınan namazdır? Burada ala vakt kaydı geliyor. Neden acaba? Mesela bir kimse, her birimiz evladına yakınına birine bir iş buyursak, yani işin yapar mısın? Desek. O da hemen yapsa ne olur? Tabi bizim için daha sevimli olur mu? Olur az cemaatimiz. Yani yaparım canım diye boş imar ederse yani bizim sözümüzü umursamazlığa gelirse olan yapsa bile o kadar bu değerli olmaz az cemaatimiz. Bunun için bu lü aleyhisselam adetleri Allah'a katında en üstüne amel vaktinde kılınan namazdır. Kale, Hazreti tekrar soruyor, Sümme eyyü, bundan sonra hangi amel daha sevimli yarışıyor Allah, soruyor Peygamberimize. Kale, bir rül valideyin, ana babaya iyilik etmek, İhsan'da bulunmak. Kale, Sümme eyyü, tekrar soruyor, bundan sonra hangisi? Kar Aleyhisselam, Peygamber cevap veriyor, el cihadı fi Fî-Sebillah buyuruyor. Allah'ın yapılan cihatı buyuruyor. Cihat konusu burada üçüncü derecede geldi. Neden azı cemaatimiz? Gerçekten Peygamber İslam Hazretleri Bedir'de olsun, başsavaşı olsun, savaşta bile peygamberimiz ve sahabeler bırakmadılar. Yalnız bir tek hendeklere kazılırken, son gününde düşman geliyor. O gün işte ikindi akşi namazı ertelendi. Sonra yakınlandılar. Cihada gelince cihat, iki türlü cihat var. Biri Farzi kifaye deniyor buna. İkincisi ise farzi ayın oluyor. Farzi kifaye İslam ordusu başka ülkelerin fetihine giderse o zaman cihat farzi kifaye oluyor. Yani dileyen gider, onlara sevabı alırlar, gitmeyene günah girmiş olmuyor. İkinci cihat farzı ayın oluyor. Eğer bir İslam beldesi Allah korusun düşman tarafından saldırıya uğrarsa işgal edilirse bu düşman da ister dışarıdan olsun ister içeriden olsun düşmanda. Yani İslam düşmanları eğer bir ülkeye Saldırırlarsa, ülkeyi ele geçirirlerse, o zaman bütün Müslümana cihat farzı ı ayın oluyor. Farz-ı Farz-ı ayın herkese. Köle, Efendimiz olmadan savaşta gider. Hanım da olmadan savaşta gider azı cemaatimiz. O zaman farz-ı ayın oluyor. Hatta şöyle adı cemaatimiz İslam'da hudut yok tabii. Bugün haritadaki çizgiler onlar İslam içindeki önemli diyet onlar. Bütün Müslümanlar ye vücuttur tek bir beden gibi bütün Müslümanlar. İkinci gücü inşallah namaz ilgili konu tabi konumuz konu dağıtmaya fazla. Bu ad şerifi de İbn-i Mace ve Tabarani Eshab-ı İkram'dan Ebu Bekri Hazretlerinden rivayet ediyorlar. Buraya Aleyhisselam maddeleri Es-Salatü'l-Khamsü Beş vakit namaz Ve Cuma'tı ile cumati Ve bir Cuma namazı Öbür Cuma'ya kadar. Nedir bunlar? Kefaretün lima beyne hünne aradaki küçük günahlara bunlara kefat oluyor. Beş vakit namaz. Bir kimse öğün namazını kıldı. Öğle ile ikindi arasında küçük günah işledi. İkini de kıldı. İki değirmen taşı gibi iki vakit namaz. Aradaki küçük günahı öğütüyor. Ama burada bir şart koşuyor Aleyhisselam Hazretleri. Mecid-i Betil Kebair'e. Günah-ı Kebair'den kaçırmak şartıyla geliyor şimdi burada. Demek günah-ı Kebair, yine af olmuyor. Evet, iki namaz. Kişi akşam namazını kıldı. E, akşamdan sonra bir günah işledi. Ama küçük günah. Yasıyı kıldı. Demek ki iki değirmen taşı gibi aradaki küçük günahı öğüttü bunlar, yok ettiler. Ama sel bir cisim olsa, mesela bir demir çelik oldu mu, tabii öğütemiyor bunlar. Bunun gibi, demek ki bir kişi büyük günahlardan kaçırma koşulu ile kişi beş hareket namazını devamlı kılıyorsa aradaki günahlar bunlar eritiyorlar. Sahabeden birisi ikinin namazına meclide giderken bir küçük günah ile ibtila deniyor buna. Yani bir imtihana tabi tutuldu bir kadın vesilesiyle ama fuhuşkan değil tabi. Bir küçük günaha girdi sahabenin biri. Ama onlar sahabe onların gönlü günah kabul edemiyor ama ya. Gönderen nur tabii. Gönderen Mesela büyük bir ateş soba olsun, baca olsun, kalefe kazanda olsun büyük bir ateş ona biraz su atıldı mı? Hemen cüzder su yok eder götürür. Onu kabullenmez. Bu sahabetleri de tabii bize göre basit belki de şu anda bize göre hatta çok basit şu anda. İkinci namazı giderken bir gün hala karşılaştı. Küçük günah. Ama tabi sahabenin günü kabul kabullenmiyor ki. Yani işi? Ağlama başladı. Meşrik gitti. Ağlaya ağlaya iki namazını kıldı. Geldi ya Allah Ben böyle bir iptilah, imtihana tabi oldum. imtihanı kaybettim ya Resulallah. şey i̇şte günaha girdim ben. Ne olacak halim? O zaman Cevâhu aleyhi geldi Allah'ın emriyle o ayet-i kerimeyi indirdi. Sevgillah. İnnen hasenâd Yüzü hibne seyyâd gelmez. Derimdir. İnnen hasenâd Yüzü hibne seyyâd. Bak. Hasene o kullar namaz o seyyi günahı giderdi. Yüzü izab giderdi ona. Giderdi. Şimdi, namaz kılanların bir avantajı var şu cemaatimiz. Geçen hafta geçti konu biliyorsunuz. Bir kişi daha abdest alırken abdest suyuyla beraber hangi uzun yıkıyorsa orada günahlar dökülüyor. Bir kişi namazını kıldı, diğer namazını kıldı. Demek ki İki de arasından küçük günahlarda da gidiyor elhamdülillah. Ama ne yazık ki namaz kımen kişinin en ufak günahı duruyor azıca mahallemiz. biliyorsunuz günahları küçümse metre geritiyorlar buyruluyor. Çünkü büyük kaleler ufak taştan yapılıyor. tuğadan yapılıyor azıca mahallemiz. Kola kocaman köş, saray, kare yapılıyor. Tek tek diziliyor bunlar kale oluyor bunlarda. Bir de cuma namazı burada geçiyor. Demek ki iki Cuma arasında, e, tabii Cuma konusu inşallah başta tabii zaman gelecek inşallah. Yalnız şunu azdır azze cemaatimiz, e, Cuma gününe, e, Cuma namazına ölen pek vermiyoruz mu Yani Cuma gününe gerçekten çok değerli günler. İnşallah ona zaman işte bu konuya girin inşallah. 3. hadis-i şerif görüşü inşallah. Bu 3. hadis-i şerifi de yine Buhari, Müslim, Hasbi Ebû Hureyre'den rivayet ediyorlar. Peygamber'e soruldu da namaz konusu da Hazreti böyle buradan devam ediyorum. Peygamber de cevap verdi. Aleyhisselam eder. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sorulduğu yerde soran kişilere göre ona göre cevabını başka peygamberimiz verirdi Aleyhisselam Hazretleri. Yani herkesin anlayacağı bir diliyle bazen de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir örnekle cevap verirdi. Buna Arapçada darb-ı mesel deniyor Arapçada buna. Bu ad-i şerif de böyle darb-ı mesel ile Örnekle geliyor, buyuruyorlar ise madrekleri, Ere'eytüm. Bak, hesabım gördünüz mü? Bak, biliyor musunuz? bir lehren bi'babi hadüküm. Sizin birinizin kapısı önünden bir lehir, ırmak, akarsu geçse, kapının önünden geçeceğim de. Yağtı sülü küle-i hamsen. O kimse de günde beş defa Olsa yıkanıyor. Tabi orada kışın yıkanabilen kişi Medine-Mekke'de cemaatimiz. O yıktığında tabi gözünü alalım şimdi. Demek ki Medine-Mekke'de, sıcak ülkede, kışlarının kapısı önünden kim bir akarsu geçiyor. kişi günde beş defa orada yıkanıyor. Maṭe zalike zāliki yubki min akar <gülüyor> O akarsu. Bir günde beş yıkanınca o kişinin hiçbir kiri kalır mı üzerinde? ter mer, koku kalır mı? Kalu dedi ki sahabeler -ki -de Ya Allah tabi onun kiriyle bir şey kalmaz dediler. Yani günde beş defa suda yıkanınca onunla ter koku su şu bu kalmaz, kir kalmaz. Kale aleyhisselam Peygamber Cehafet şöyle Fezalike mesulü salavatil hamsi işte beş vakit namazında örneği, mesele anem bunun gibidir. Yemullah bin Hatay'a Allah Teala kulunu günde beş defa temizliği yıkıyor. Bakın cemaatimiz. Kişi sabah namazından kalkıyor elhamdülillah. Tabi daha abdestle namazın başlıyor. Abdestle başlıyor. Hatta cemaatimiz tuvaleti de başlıyor bakın. Çünkü namaz kılmayan kişi tuvalete başka niyetle gidiyor. Ama kişi namaz kısaca abdest alacak, onun kalbinden geçeceğin amacı niyeti başka. O daha daha sevabı ayrı oluyor. Elhamdülillah kişi alıyor, namazını kılıyor. Bakırcı ne yapıyor? Demek ki bir manevi rahmet ırmağında yıkanıyor yani gerçekten aziz cemaatimiz e, namazsızlık yani psikolojik olarak da çok pis bir şey, ağır bir şey. Namaz kın merhaba Allah korusun, e, abdest yok mu der? der. Namaz yakış Allah korusun, o anda bir mutlaka işte bir darlık, başında ağırlık, psikolojik bir bunalım sıkıntı der. der. İşte nedir namaz? Demek ki günde beş defa elhamdülillah. Bir manevi ırmakta, rahmet deryasında yıkanıyor elhamdülillah. İnsan hafifliyor tabi. Günah kirlerini döküyor elhamdülillah. Dördüncü yaz şeve girdi inşallah namazla ilgili. Bu da namazın Manevi boyutunu bize bildiriyor işte. Namazın bir de manevi boyutu. Namazın bir tabi görünümü var. Hareketler var namazda. Kıyam, rükut, secde, oturma gibi bunlar var. Bunların tabi insanın hem sağlığı açısından bu harekete kişiye lazım. Hem bunlar sahab olarak kişiye lazım bunlar. Bir de insanın kalbi, ruhaleti nasıl olması gerekiyor namazda? Deleminü atehdiseritte az Ümmi Selemeden Ümmi Seleme Hazretleri peygamberimizin ha. zevcerine alıştım peygamberin zevcerinden o bunu asirvati bizlere izâ salla ehadükün sizden biriniz namazını kıldığı zaman fel yusalli salata mübeddîin Zem biriniz namaz kıldığı zaman tevdi namazı, veda namazı kılsın buyur peygamber. Fel yusalli salate mübeddin veda namazı kılsın namaz kılanlar buyur. Veda namazı. Nasıl olacak veda namazı? Peygamber'in kere açıklıyor. Salate men la yüzünlü en yercivi ileyha ebeden. Öyle namaz kılacak ki, bu benim son namazımdır. Artık öbür namazı kılamam. ardı ölebilirim. Benim bu belki son namazımdır diye, kişi bu niyetle, bu görüşle namazını kılacak. Demek ki her kılığımız namazımız, bizim o namazımız son namazımız gibi olacak. İşte sahabeler, onlar hemen hemen her zaman, namazı böyle kılardı sahabeler. Ömürleri genelde cihatta geçiyor. Ya düşman saldırıyor Medine'ye ya onlar mecburen müdafaya, savurmaya, fetih'e gidiyorlar sahabeler. Ne abi sahabeler tabii her an kılıç belinde, ok çantası sırtında, her zaman azı torbasında, her zaman bunlar cihat hazırlar. Sahabeler her zaman veda namazı kılardı onlar. Bu benim son namazımır diye öyle namaz kılardı. Bazı İslam karşılıkları ne diyorlar? İslam'daki bu namaz emrini şöyle haşa yapılamaz gibi görüyorlar. Uygulanmaz görüyorlar. Ne diyorlar? Evet işte bu çağda, bu zamanda e günde beş vakit namaz kılıkı biter mi bu diyorlar? Zavallı sanki dünyada ebedi kalacak da bitmiyor zannediyor. Öyle zannediyorlar. Aynı soruyu bana bir sormuştu. Bunu ben sabah açıklamıştım sizlere. Bir Fransızlara geçen ya bir profesör. İşte İslam'ın dedi aynı soruyu yöneltti bana. E günde beş vakit namaz. E, kıl bugün kıl kıl kıl bu biter mi bu? Bunun sonu gelir mi bunu dedi. Konuştuğumuz zaman da kuşluk vakti. Yani saat 10-11 sıralarında öğleden önceydi. E dedim ben namazımı bitirdim ama dedim. Sen namaz bitmez diyorsun. Ben namazımı bitirdim dedim. Ben dedim son namazımı kıldım. Bugünkü sabah namazı benim bugün son namazımdım. Allah bana farz kıldı bugün sabah namazını. Sen farz kıldın hala. Bu benim son namazımdı. Ben bugün elhamdülillah sabah namazını kıldım. Benim bu son namazım, ben namazı bitirdim. Bana aşağı namaz farz değil artık başka namaz dedim. Peki öğleye, öğle namazı ne olacak? Eğer öğleye kadar yaşarsan, o zaman farz olacak dedim öyle. Öğle kemden namaz fazla olmuyor ki. Tamam, eğer öğleye kadar yaşarsan, öğle namazına ulaşırsan, o zaman öğle namaz bana farz olur. Öğle namazımı kıldım mı o gene benim son namazım. İkini bana farz değil. Yaşayanlara farz. Ama Allah ömür verir de ikinciye kadar yaşarsan ikinciye vakti gelirse o da farz olacak. Demek ki aziz cemaatimiz şeytan da ve şeytan görüşlerde de öyle zannediyorlar. E bu namaz biter mi diyorlar. Hatta bazı başlıyor da, Ramazan'a falan başlıyor da, bakıyor bitmez gibi geliyor kendisine. Halbuki namaz bitiyor az cemaatimiz. Mesela biz bugün elhamdülillah şurada, iki namazın kıldık ya, bu bizim son namazımız. Biz iki namazımız farzdı. Biz akşamımız farz değil şu anda. Çünkü vakit gelmesi gerekiyor. Bir de adı cemaatimiz demek ki namazımızı ne yapacağız? Namazımızı veda namazı gibi kılacağız inşallah kılmaya çalışalım da. Tabi bunda çok incelikler var bunda. Nedir bu? Mesela bir kişi yaşlı ağır hasta evladı uzaktan geldiği Dönmesi gerekiyor. Kalamayacak fazla. İzin alamamış fazla. Asker falan şu mesela. Bu kişi ne yapıyor? Artık evde ayrılacak. Bu kişi ne yapıyor? Kendi durumuna bakıyor. Yaşını yaşamış. Hasta. Ağır hasta. Artık tıbben ümidini getirmiş, artı her an bekliyor. Bu kişi ne yapıyor? Bir evladına görüşürken sarılıyor evladına. Meraklarını öper. Ağlar yavrum, bu benim senin son görüşümdür diye, daha başka sarılır, daha başka hisle, onunla son bir görüşüm Demek ki bizim de, inşallah yapmaya çalışalım, her namazın bizim de son namazımız olabilir. Olabilir böylece. Bir de biliyorsunuz ki, namaz müminlerin de miracı, namaz, manevi açıdan. Bir de mirac, kişinin yücelmesi göklere doğru, manevit alması kişinin e, hatta bir kişi namazdan çıkınca kendini bir teraziye vuracak kişi dengecik kişi kendisini acaba namaza geldiğim gibi miyim? ve fark ettim acaba kişi buna bakacak eğer kişinin namaza geldiği gibi ise biraz tabi kişi aldanmış oluyor çünkü bir namaz kılıyor kişi, kişi büyük bir ibadet yapmış oluyor. İnsan biraz da değişmesi gerekiyor kişilerin. Beşinci hadis i Şerif'e inşallah. Bu da ahirete ilgili, mahşere ilgili. Bu hazret Şerif'i de Tirmizi rivat ediyor, Hazret-i i̇hlas yine. Hürriye Haleşim inne evvele muayhasebü bir abdi yanım kıyameti min amelih salatuhü. inne evvele muayhasebü bihil abdü. Abd, kul demektir. Kulun ilk hesaba çekileceği kıyamet gününde min amelihi salatuhü namaz olacak, kıl önce mahşerde ilk olarak namazdan sorulguya çekilecek. Muhtemelen bakımlısı. Peki iman konusu ne olacak? Zaten imanı yoksa onlar zaten bir saat verilmiyor onlara. Onlar müstesna. Elhamdülillah bir kişi zayıf olursa, ahirete imanla gitmiş ise mahşere zamanlar ilk sorgulama bir namazdan başlayacak. Fi salahat, namazları tamamsak sakinine. Bir namazı tamam ise, nasıl tamam olacak cemaatimiz? Egli çağdan son nefese kadar kişi hasıl olsa kılacak, yolcu olsun kılacak. Hazreti İmam-ı Azam'ın bir öğrencisi vardı. i̇sm Muhammed, İmam-ı diye. Tabi da zamanla müşehit oldu kendisi de, büyüdü kendisi de. Bu çocuk yaşında İmam-ı Azam'ın sohbetine, yani dersine devam ediyor. Henüz daha o anda bülüğe kendisi. Ama tabi İmam-ı Azam'dan feyiz alıyor kendisi. Öyle bir öğrenci talebe başvakti mutlu zaman kılıyor, ibadetini yapıyor. Bir gece yatsı namazını İmai Azam'ın meşidinde cemaate kılmış, evine gitmiş. Kur'an-ı Kerim okumuş, dersin çalışmış, yatmış, uyumuş. Bir de uyanıyor ki gusülü gereken bir hal ondan meden gelir, ilk defa hayatında. Yani Bülü oluyor. E tabi İmam-ı Azam'ın talebesine biliyor tabi. Biliyor erdiğini anlıyor. Hemen kalkıyor. Kuş abdestini alıyor. Bu abdestin boşa geçmesin diye nafile namazları kılıyor. Derken sabah namazına İmam-ı Azam cami cemaate geliyor. Namazı mütakip oturmuşlar sohbete. Şimdi bu çocuk diyelim, İmam Hazretleri'nin aklına geliyor, sohbeti aklına geliyor. Ben diyor, yatsı namazımı mescitte, cemaate kıldım. O anda henüz daha bülüğe ermemiştim ama. Yani bana farz değil namaz. Kıldığım nafireydi. Tabi sevabını alıyor ama farz değildi. Sonra Henüz de yatsı namazının vakti çıkmadan çünkü yatsı vakti imsak vakti çıkıyor. Henüz yatsı vakti çıkmadan yatsı namazının vakti içerisinde vitilam oldum bülüğe erdim. O zaman yatsı namazının vaktiydi. Acaba kıldım yatsı namazı nafile kıldım. Bu geçer mi geçmez mi acaba? Terörüte kalıyor tabi karar veremiyor. Hocasına soruyor tabi. Onlar için işte, herhalde deryalar o zamanlar. İştah zamanı. Hocam üstadım durum böyle böyle. Yaslamazını böyle kılmıştım. İşte gece başım böyle geldi. Ne yapayım? Şöyle bile muhtemem. Der. Yavrum kalk kalk kalk yavrum. Hemen bırak ders sohbeti bırak. Git yaslamazını kaza kıl. Söyle oturur. Üzerini Başka namaz borcun olmasa bile, bundan işin zor bile. Bir fark bile. İşte adı cemaatimiz. Demek ki namaz bu kadar ince mesele, namaz meselesi. Ta gülü çağından. Erkeğe itiram olmak ile kızarda da kadınlık halini görmesi ile kızlar kadınlık halini görüp temizlen sonra ona namaz farz oluyor. Örtüme tabi farz oluyor kendisine. Demek ki oradan kişi mahşerde Sogram başlıyor. Mesela gece yaslanmazdı, farz oldu. Sabah namazı beş derece sorulma baş kişi. Fein salahat. Eğer kişi son nefesine kadar beş hareket namazını kılmış, kılamadığını kaza etme tamamlamış, yerine getirmişse fekad eflaha ve encehah. Eflaha, kişi fela kavuştu. Bakın daha diğer soygulara geçilmedi ama geçirmedi daha soygulara neden namazın büyük ağırlığı var mizandan mahşerde namazın yani mizana dengeyi belirleyen namaz mı tamamdır biz genelde namazın değerini bilemiyor e bilemeyiz de ama bilemeyiz de mesela bir besmele çekmenin o kadar sevabı var bir kelime tevhidin bu kadar sevabı var. Bir fatih bu kadar sevabı var. Bir ihlas kulvalı okumak bu kadar sevabı var. Düşünün ki az-ı bir vakit namazda, bir vakit namazda sekiz on rekat neyse bir vakit namazda bakınız her vakitte fatih okunuyor, besmele çekiliyor sübhan okunuyor, rükû var kıyam var, sübhanlı etiyatı var saraylı şerif var da var da var. Emin olun yani bir vakit namazının sevabını, tabi kabul olan namazın sevabını her bir edemeyiz. O kadar muazzam bir sevap. Bunun için demek ki bir kimse beş vakit namazını kılmış, ekserini tamamlamışsa dünyada her vakit namazının sevabı konuyor ama şimdi. Sabah namazının sevabı, bakıyor kişi dağlar gibi, nur gibi geliyor. Ta kişiniz gülüyorlar, sevinir kişiler arkada öğün namazı tam kılmış onun sevabı ilk sevabı akşamın sevabı, yasının sevabı sabah anladın tekrar başlıyor başlıyor başlıyor bazen sevap demek ki bir kimse beş vakit namazını güzel kılarsa namazı kabul olursa Allah'ın inşaatü'lâ fakat eflaha ve kişi orada felağa kavuştu artık iş muradını erdi ancak hac yeni gelmiş oluyor. adı genetik oldu kişi o da bakalım. Allah korusun. Namazda fesat var. Namazı eksi noksan var namazda. Namazı tam değil namazı. Bazı kılmıyor, bazı kılmamış. Bir de adı cemaatimiz halk arasında şöyle bir yanlış, yanlış edersen tabi görüş var. Ne diyor bazıları? Efendim işte namazı alacak, kılacağına namaz yanan bazı arada kılacağını hiç kılma bazıları. Yanlış mı? Yanlış muhterem bakınız. Mahşesi var maaşlarda. Mesela kişi diyelim ki yas namazı hep kılmıyorsun namazlarını. Ondan kurtuluyor işte ki yani onun sevabını kişi. Bunun için adı cemaatimiz. Yani namaza başlayan kişi birdenbire tam kılamasay bile kılabildiğini kılacak kişidir. Kişi kılabilir, kılacak kişi. Zeyn fesedet. Allah korusun, kişi namazının hesabını veremezse. Kılmam beşer kitabını, kılmam Üzerine borcu varsam. Fekad hâbe ve hasire. Hâbe ve hâsireh. Hâbe haub Hâb deniyor ki buna, bütün müddetleri bütün anda kişilerin böyle. Çünkü her şey zıdd ile bilinir. Bir kural vardı bu şekilde. Bir vakit namazın sevabında kadar büyükse, ne kadar büyükse, namazı kılmamanın günah da o kadar eşit büyük bakın Yani Allah korusun. Yani bir vakit namazın nasıl günahını ödeyebilir? Yani bir vakit namazın sevabı hayallerin dışında o kadar büyük olduğu gibi. Kılmamanın günah da onu eşit oranda o kadar büyük işler. Ekiş söyler şekli öyle şimdi bir üç aylandan sabahımızı kıldım mı kılmadı. Muazzam korku günah kapkara bir zana konuyu öyle kıldım mı kılmadı akşamı kılmadı üç gün beş gün şey beş ay beşten altta takişler çıldırmadı onlar. Fakat ha be bir ümiteli gidi artık böyle yanıyor. Tamamen pişman. Çaresiz. Ama deli bir şey gelmiyor ve hasire artık hırsanda kaldı. Yani zararı da kaldık da kaldı ki. Feyninin takasa şey farzatihi Bir kişi namazını kılmış. Kılmış ama farz namazlarında bazı noksanlar olmuş. Mesela bir fazı terk etmiş. 4 üç kılmış bazen farkından değil. Eksik yapmış bazen namazlarının kişi. Bu ne olacak şimdi? Namazı kılmış eksikler var. Biliyorsunuz namazda eğer sünnetin eksik olsa namazda bir zarar gelmiyor. Vacibin kasten terkinde namazın iadesi gerekiyor. Eğer bir vacip namazda hata terk edilirse Buna sevgisiyle gerekiyor. Ama namazın bir farzı tehlike edilirse o namaz artık iptal oluyor. İadisi gerekiyor şimdi. Ama kişi bunun farkına varamamış, bilememiş neyse. Demek ki yani kişi namazını kılmış ama farz namazlarında eksiği var ama. Yani kılmış hükmünde. Tabi kul bunu görüyor şimdi. Öğün namazı şey bakıyor. Ölüm namazı gelmiyor, sihab gelmiyor. Neden? Olmamış, kabul olmamış. Yine gelmiyor. Kal Rabbi Azze ve Cel. O zaman olacak ki Mevlamız Aziz Cil olan Rabbimiz, buyacak olan meleklerinde. Önzuru Helli Abdi min Bakın kuluma, kulumun lafın namazı var mı? Sünnet namazı var mı? Bakın bakalım. Seyyidü'l-Bihâ namı takassemîl Ferâzîyem. Namaz sünnetle kılmış kişi bu lafı namayacak. O sünnetlerle farzı tamamlanacak bu Demek ki sünnetin hikmeti bu az jemaatimiz. Şimdi her namazın önce önce sünnet kılınır. Hatta akşam namazını fazla önce bile, yani Şah-i yine iki kez sünnetine kılınıyor. Hanefi'de mekru oluyor. Neden kılınıyor? Şimdi bir kimse tabi insanız, beşeriz, dünyayla meşgulüz. Vakit geldi, abdüz aldık, hemen namazıp durduk. Ne oluyor? E dünyadan birden kopamayız birden beri hatta tabii. tabi. Yani dünyayla beyinsel bağlantılık akıntı devam ediyor beyinde gene. Dünya. Namazda da. Bunun için hemen farza girilmiyor. Arada peygamber sünneti koymadı. Sünneti kişi ne yapacak? İşçi yansızın sünnetini kılarken kişi gene dünyadan koparıp o aleme kişiyi hazırlayacak sünnete. Ki farza gelince kişi farzdan tam yapabilirsin. Çünkü farzdan sevabı çok muazzam sevabı. Farzdan sevabı var tabi. Bir de biliyorsunuz bir araba bile hele yüktü araba, genelde e, kışın soğukta hemen sabahtan birden bir kalkmaz değil mi birden beri? Bence bir rolandide başta bir çalışır, ısınır biraz. Ondan yavaşça yavaşlanırsa yavaş, yavaş yavaş kalkış yapar. Demek ki süret namazları da durmamız, ısırmamız yani bizim ısırma. Hatta her idmanda bir ısırma vardır. İdmanlar ısırma vardır. Ki, süret namazları bir ısırma bize hareketleri. Der. Farza gelince elhamdülillah daha canlı, demek ki daha bilinçli olması gerekiyor farzlarında. Altıncı had-ı geldik. Bu da namazı kılmayanlarla ilgili İnşallah kılmanın kalmaz inşallah az cemaatinin, işte namazın inşallah. Yani çok uğraşan buna, yakınlarımıza, sevgilerimize inşallah, namaz ilgili olarak işte, kılmalar için inşallah. Hadis-i Şerif'te okuyan Hadis-i Şerif teşhinde kütüb beşinde var bakı teminler. Bu harariş, beşinde mülüsünün hepsinde var. böylece O kadar meşhur Hadis-i Şerif. Hadis-i Ca'bir davet bunu. Müslüman namaz ettiğim, bene rezil ve bene şirk ve küfrü terk sala bakınız yani ne kadar korkun bir şey namaz kılmayanlara. Kişi ile şirk küfür arasındaki tek fark namazı terk etmektir. Yani bir kişinin namazını terk edip kılmıyorsa müşrik midir, kafir nedir beliriyor. Bunu ayrım yapan tek şey namazdır. Özellikle bir insan yabancı yerlerde mesela Avrupa gibi İslam'ın az olduğu yerlerde bir kişiye bakıyorsun şu etrafına otogarda şurada burada bir namaz kılıyor. Ne diyorsun? Bu Müslüman. Ama Afrikalı olsun Asyalı olsun. Şok, kim olsa olsun böyle. Avrupalı olsun. Kişi yabancı yerde İki kişi namaz geleni gördün mü ne diyor insan? Bak bu Müslüman deniyor. Hadışlarına biri geliyor. Hadış bir hadışlarına geliyor. Her şeyin bir alameti vardır. İman gizli. Alameti ise namazdır. Namazdır. Demin kişi namaz namazından görüldü mü bu mümin deniyor evvelce. Bir olay aklıma geliyor Azrem şu anda, Biri anlattı bana. Kendim yaşamadım. Bu anlatan kişi, hanımı, kızı bir de oğlu varmış. Kızı 15-16 yaşlarında, oğlu 12 yaşındaymış, hanımında da almış, arabasıyla kayıp gidiyorlarmış. Alı yolda ayrılıyorlar, biraz tena sapak bir yolmuş, ama uzun bir yolmuş. Oraya giriyorlar, akşam üzeri bunun benzini bitiyor yolda şimdi. Araba tabii çalışmaya benzi olmayınca... Kenay yolda akşam üzeri de işin i̇şte ne yapacak şimdi? Eyvah tabii üzülüyor ama bir şey gelmiyor. Diyor ki hanama kızına oğluna yarın burada oturur mu arabada? Ellerle bidon alıyor. Bir traktörden geçerse yanılmayacak. gelecek. epe bekliyor bir traktör geliyor, biniyor benzerime gidiyor. Ha tabii kararıyor. Akşam oluyor biraz sonra bakıyor şimdi hanımı tabi yanında genç kızı var. Tek başına kaldı, ıssız bir yerde kaldı. Bir de olva var yanında, oğlu küçük ama. Hanım çok korkutayken bakıyor, bir taksi yanaşıyor, bunların yakınına duruyor takside. Yakınlarına duruyor. İçlerinden beş 6 tane genç çıkıyor. Kadın başına titreme korkmaya başlıyor. Kız başına korkmaya şimdi. Kimse yok yanlarında, ıssız yerdeler. beş 6 tane genç araba iniyorlar. Şöyle korkuyla bakarlarken Gençim biri çıkıyor yüksek bir yere ezan okumaya başışını gençlerde. Meğer ondan namaz mı özermişler gençlerde. Genç ezan okumaya başlayınca kadın bir oh çekiyor bak. Kadın bir okuz oh kızla ve oh çekiyor rahat yolar böylece. Işte. Lakin bakıyorlar, aptizler varmış. Hemen biri kametli, biri imam olacak, cemaat kılacaklar. Diyor ki oğluna, yavrum koş git, çanlara namazı kılıyor oğluna. Hemen şöyle gidiyor onlar beraber. O da camada katılıyor. Namazın sonra suyu çocuğa ee, Baba yok burada, durum böyle böyle diyor, baban benziye gitti diyor. Onun diyor ki bu gençler buna, sen annene söylüyorlar, korkmayın diyorlar, bir süre bekleriz diyorlar, babanın gelinceye kalp atın, Babaları bunların benziye alıp gelince, onları çekip, onları da gidiyorlar. Baktın, Bakın azı cemaatin değil mi? Gerçekten yani, namaz insanın imanlı olduğunun büyük bir kesim ve garantisi, kanıtı, alameti bu şekilde. Ve kadına onlay birden böyle bir sevinç geliyor, rahatlı geliyor kadına namazını görünce onların görünce. Bu için bu alese maddelerin kişi ile erkek kadın olsun şirki var aslında terfak nedir? Namaz kılmamaktır. Yani namaz kılmıyorsa onda ne olduğu belli değil teremler. Hatta namaz kılmayan bir kişi musallaya konduğu zaman nasıl bir, iyi bilirsin deyince ona iyi bilir dememe gerekir muhteremdir. Susma gerekiyor orada. E, namaz bu kadar önemli. Hatta önemli kelimesi de az. Yani namaz cam damarımız, namaz cam simidimiz. Mahşerde Mizan'ı belirleyen denge namaz olmuş oluyor tabi. Tabi böyle olunca ne gerekiyor? Kişinin evladına da bunu tabi aktarması, kıldırması gerekiyor. Bunun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis ı Şerif'e Ebu David ziyaret ediyor. Hazretleri İbni Ömer'den. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Mürü evladeküm biz salati Mürü Emredin, bak, amirane. Yalnız sevi kalmayın, emediniz. Evladı küm, evlatlarınıza. Erkek olsun, kız olsun, evlatlarınıza namazı emedin, kılıma çalışınız. Bir saatin namazı. Ne zaman başlıyor bunu söylemek? Buhum <gülüyor> evnave sebriim, yedi işten gelikleri zaman. Erkek olsun, kız olsun demek ki yedi yaştan geldiği zaman anne babanın asli görevi onların namaza başlatacak, emredecek, güzel duracak, bunu denetleyecek yedi gelince. Daha küçükken e, kılarsa kılar kendisi. Biraz da genelde annesinin yanında namaza gelirler. Yatar kalkar, da kalsınlar, onda yine sevabı var çocuğa. Ama çünkü yaştan gelince mutlaka Resulullah'ın emri emri ana boğanın görevi eyle namazı emredecek. Peki ama çürük namazı kılmasını bilmiyor. Demek ki daha önceden öğretecek. Peki dövmek, kakalamak, gitmek, bağırmak var mı? Yok. Yedişlerken çürük namaza emredecek, söylenecek ama hep tatlılıkla Bazen de ödüllendirilerek, bak yavrum namazını kılarsan, bak sana bir şey vereceğim. Hatta bir baba, gelir zaman akşam evine, çoğuştan bir şey getirmişse, hem bunu vermeyecek. Ne yapacağız? Yavrum sen bugün namazını kıldın mı? Kıldım baba, al bakayım baba sana. Sen kızım kıldın mı? E, kılmamış, o zaman sana bu akşam. De, de, demek ki, 7 kişi namaza ama bağırmak, çağırmak yok. Hakaret yok bakınız. Hakarata yok. Tatlılıkla, sevdirerek ve bazen de ödüllendirilerek. Vadribuhum Ondan sonra bak Peygamber de dövünde onları. Sonra sapatasta başlıyor. ya namaz için dövünde ve hüm evlilavü aşçı sinine. 10 yaşına gelikten sonra 10 yaşından sonra da kılmamak çocuk direnirse o zaman peygambır yürüyor, vadri O zamanı dövübiriz mi? Dövünmeye kumraya, 13'e kadar dövmek yok, bağırmak Bağırma, şarmak yok, sevdirerek, ödüllendirerek bağış vererek. 13'ten sonra artık canın zor kullanılır Peki ne kadar dövülecek acaba? Bunun bir sınırım var mı? Ne diyor bazıları? Ben kızımı işte şöyle yaparım, böyle yaparım, kırarım, dökerim. O da yok. O zaman şükür hakkı sana geçiyor ama. Mahşerde mizan ince, ince muhtemelen. Mizan, mizan ince, böyle. Kıldan ince, kılıçdan keskin mizan mahşerde. Ne yapacak kişi? Çocuğun başına vurmak yok. Yüzün vurmak yok. Soba kullanmak yok. Avuçla. Hatta parmağında kalın yüzük olmayacak bakın. O bile olmayacak böylece. Parmağında kalın yüzük olsun, onunla vursa birinin kanılsa, çünkü bunu haklı olur, alacak olur bu sefer. Başına vurmayacak. Yüzüne vurmayacak. Elinde sopa olmayacak tabii. Elinde kanıcı bir şey olmayacak. Çıplak avucu ile çocuğun kaba yerine üç sefer vuracak. Üç sefer, dört yok. Böyle pat pat, fazla can yakmadan gene bir korkutarak, çarparak, üç sefer vuracak. Dört vurursa o birini saklayacak. İleride yine kılmazsa o iki vuracak. Bunu saklayalım da yani denge çok önemli burada. Önemli denge burada. Üstse vuracak. Bazıları bu hadis şerefe, bu vadribuhum kelimesine yani onlara vurun. Emrine ahşe şey görüyorlar böylece. Yani çocuk nasıl dövülür namaz için? Çoluk özgür değil mi canım? O kendi kendine kararını versin. Yapsın diyorlar. Ailesi Suriye bana bir yönetmişti bir sohbette de ona cevap vermişti ancak cemaatimiz. Çocuk yüzeşte okula gidiyor, başlıyor. Zorunlu, kanunla. Yani alıyor elinde yavrunu onu bana yeteyeceğim diyor. E benim inancım başka. Hayır. Alıyor elinde yavrunu iyisi gibi yeteyecek o. Alacak. E, göndermiyorum. Hele göndermem bakalım ya? Zorla polis de alıyorum. E çocuk gitmiyor. Ne diye götüreceksin diyor bak çünkü çocuk gitmiyor, okula gitmiyor. Çocuk gitmiyor, ne diyor? Ebeveynine, velisine sen bundan sorumlusun, onu getireceksin diyor. Yani döv, tut, getir diyor bu. Kışta, karda mı mi O kışta, karda tipi de çocuk sabahdan kalkacak. Çocuk'un tabanında iştahı yok. Çocuk bir şey yemiyor, aç karnına. O edecek böyle. O edecek. Bunun yadırıcı, bunu yadırgamıyorlar. O, oraya gidecek böylece. E, namaz kıl deyince e, çünkü tabii evde namazını kılacak. Sıcak sobanın başında, e, karefeli dairesinde, çoğunun evinde sıcak su da akıyor musluğundan. Akıyor. Bunu yadırgıyorlar az cemaatimiz. Ama bir de ahiret var, ahiret. Oradan bakmamız gerekiyor. Mahşer günü. Mahşer günü. Kabirden kalktık. Bütün her canlılar, kalbiden kalktık, maaşlara gidiyoruz böyle. Herkes böyle süklüm, püklüm böyle. Nefsi nefsi. Kimseysi bilmiyorlar böylece. Geldik, işte maaşlarda namazdan soğuklarına başlanacağı anda kişinin oğlu gelecek, kızı gelecek, yapacak yakasına. Pişak, baba, anne, niye sen beni namazda alıştırmadın? Neyi kıldırmadı, neyi dövmedi sevmeni dünyada? Bazı cemaatimiz, baktınız değil mi? Bir vakit namazın günahını bir Allah-u Teala Bunun için evladını seven, herkes tabi sever evladını, herkes acır. Kimseye yandığını istemez. Ne gerekiyor azı cemaatimiz? Demek ki elimizden geldiği kadar bu üzerinde çok duralım. Ve inşallah 8. olarak son had şerif namazı ilgili. Son olarak Ebu Davut ile İbn-i has Hazretleri Hazreti Ali'den bunu bildiriyorlar. Kâne âkır kelami es-salâh es-salâh Peygamberimiz Ali Samadetirinin son sözü buydu buyuyorlardılar. Peygamber Sun son söz dünyadan böyle olmuş es sala es sala namaz namaz namaz derler. Kayıt ağaç yetiyor. Hazır aşağı demiz şöyle buyuruyor. Bir daha etapkar kelame Peygamber Aleyhisselam Samadetir'e bazen tabii. Son anı peygamberin ölüm anında kendinden geçe gibi oluyordu. Söz selemete ta güc getince peygamberimizin açığı gözünü es sala diyordu. Hatta Mâte ve Viveykul estara selama. Es Haz o aşağılamı buyuruyor. Peygamberi ta ölünceye kadar bakınız. Hatta Mâte. Peygamberi ta ölünceye kadar yakul. Hep bunu söylüyordu. Ne diyordu? Es-salah, es-salah. Namaz, namaz, namaz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adı cemaatimiz biliyorsunuz önce baş ağrısıyla başladı rahatsızlığı. Ölüm hastalığı. Önce baş ağrısıyla başladı ki hemen hemen Peygamberlerin her birinde bu hastalık vardı. Baş ağrısı. Yani baş ağrısı bu peygamber hastalığıdır bu. Peygamber'in de vardı bu hastalık vardı. Fakat peygamberin son günlerinde işte baş ağrısı çok şirketin peygamber. Şirketlendi. Sonra peygamberin ateş başladı. Yüksek ateş yani peygamberin dokunan eli yanında dokunan kişinin peygamberin ateş, yüksek ateş başladı. Baş ağrısı başladı. Peygamberin Aleyhisselam Hazretleri üç gün Meşride çıkamadı. Üç gün çıkamadı. Hazreti bir tabi geldi. Ona söyledi, Ebu Böker'e söyle imam olsun namazını kılınız buyurdu. Tabi sahabe-i için o an çok başka bir şey. Bir gün bir sohbette az cemaatimiz, şöyle mali bir sohbette İçimizde çok mübarek bir kişi vardı. Ona sordular. Dediler ki ona, ahl ne olaydı? Biz de peygamzamı yaşasaydık. Peygamberi görseydik. Dediler. O şöyle dedi. Evet dedi. Ağladı da. Yaş gelişi şey yapıyordu. Evet dedi. Sahabeler, Resulullah gördüler ama yine sahabeler onun ölüm olmasını tattıramaz. Hülüm harcısını tattılar. Elleriyle Resulullah'a toprağı onlar verdi ama dedi muhtemelenler. Ve başladı kendisi bence. İşte sahabelerin de en büyük hüzünleri, yani hüzün, kelime az geliyor bana. Yani sahabelerin her şey bitti anda peygamberin hastalığında dayanamadı sahabeler. Namaza geliyorlar. Alışmışlar, mirabda Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber namazından sonra Cema-i dönerdi. Her gün bir gece bakardı Aleyhisselam Hazretleri. onlara sohbet ederdi. Eferince. Alışmışlar sahabeler. Peygamberimizden bir feyiz alma, ruhsal, maliyeli güç, enerji alma alışmışlar. Her gün beşliğe gelince hayatları değişirdi. Sanki cenneti yaşıyorlar. Öyle girdi onlara. Hazrı ve kirde olsa migrapta ki en üstün insan peygamberden sonra o da olsa ama peygamber alışan sahabelere Hazreti Fekir çok hafif geldi muhtemelenler. Mum gibi geldi güneş yanında. Böyle geldi onlara. Üç gün sahabeler şaşırıyorlar tabi. Birbirle konuşamıyorlar. Yemek yok. içme yok. Üykü yok. Evine giden yok. Eta dolaşıyorlar. Mesciden dolaşıyorlar. Artık perişan oldu. Her şey değişti. Üç gün sonra bir parası günü idi. Rebülü ayında. Peygamberimiz Ali terine sabah kadar Rabbim bir iyilik verdi. Rabbim. Bu çoğunda olur böyle bu. Son bir iyilik verilir kişiye. Sağlıklarını yani verilir. Peygamber kalktı. Baktı ki ayağa kalkabiliyor. Peygamber kalktı. Meclise gitti kendisi. Gitti baktı. Hazreti Bekir Mirab'da Salman Tarih'in sesi okuyor. Sahabeler saf olmuşlar. Hepsinin boynları bükülü. Her bir yetim gibi namaz kılıyorlar. Devam baktı baktı onlara. Tabi evlattan daha sevgili sahabeler peygamberimize. Böyle sahabelerini saf saf namaza göre peygamber çok duyguluyor Aleyhisselam Hazretleri. O da Hazreti Bekir e uyudu. Oturdu yerden Sabahımızın, son namazını kılıf ediyoruz. Son namazını, bedamızı kılıf kıl. ediyoruz. O da eve Elbegelli Aleyhisselam Hazretleri. Hazır Aşri bir evinde. Peygamber'in evi, Peygamber'in türbesleri olduğu yer, Peygamber'in odası eviydi muhtemeler. Dene bir de bilir arasında. Hem orada, Peygamber'in yakınları toplandılar, yanı başına. Artık sevindir her birisi de. Rabbimiz bunu bağışladı diye. Sahabeleri sevindiler. Allah Resulullah'a israat verdi. Onu bize Mevlam bağışladı diye. Sahabeleri sevindiler. Herkes muazzam bir sevinç başladı. Ve bir kalabalık dağıldı şimdi. Artık sevinçle, ümitle dağılıyorlar. İşlerine gittiler onlar. Yalnız Peygamber yanında zevceleri, kızı falan kaldı böyle. Onlar kaldı yanında. Peygamber Hazretleri... Kuşu vaktinde şöyle buyurdu. Tam peygamdan da halsiz tabi ki ama. Hazır Aşağı oturmuş divan üzerine, yaslanmış yaslanmışların göğüseğine doğru öyle duruyordu. Böyle peygamdan Aleyhisselatları hanımlarına kızı kim varsa odada dışarı çıkın bir melek geldi izin içi şey girmeye. Hem açtırdılar ama Hazır Aşağı kaldı. Peygamdan da yanı kendisine kendisiyle o kaldı. Peygamber de konuştu. Nasıl konuştu? Ruhane konuşma Ses yok. Niye konuşuyorlar? Melek gitti. Hazret Aşı'na sordu. Ya Allah bu gelen melek Cebrail değildi ama. hasta şey melekleri görmüyor. Ama Hazret Aşı'na çok sık geldiği için onun evinde onu alışmış ruhanetine. O gelir zamanlar o zaman alışmıştı. Ya Allah bu gelen Cebrail değildi ama. Başka millet, daha bir heybetli geliyor bana. Kim bu? Ya Ayşe, o azahir geldi. Azahir geldi buyurdu. Azahir geldi. Nedir ya Resulallah, onu Rabbim bana göndermiş. İzin aldı, içeri geldi. Bana sordu. Böyle bana bela buyurmuş. Eğer izin verirsem, canımı alacak. Beleme kavuşacağım. İstersem daha dinle, kalacağım. Sen edin ya Resulallah. Dedim ki Cebrail'e gel onu görüşeyim Cebal e bir görüş geçsin bakalım. Azarstan pekansoy Cebal nerede? Yüksüyorsun Allah. Bütün mekte alışıyor gökte. Alışıyorlar. Cebrail'e tazi bulunurlar. taziyle Cebrail'e bulun diyorlar. Ah, Dünyanın son pekansıcık tabi son artık. Son pekansıcık artık. Cebal geldi. Pek onu sordu. Ya Cebrail Ne diyorsun? Allah sen bilirsin. Fakat bütün meleği âlâ. Arşferş, sana aşıkla yarısıyor Allah. Seni bekliyorlar. Böyle. Artık görevin bütün dünyada. Rabbim sana aşık, yarısıyor Allah. Bütün melekler sana hayranla yarışıyorlar Allah gökte. Onlar seni bekliyorlar. Hüküm geniş senin. Cevam Aleyhisselam ağladı orada. yarışıyor Allah. sen Allah'ın son peygamberisin. Seninle beraber artık peygamberlik bitiyor artık. Ağır zaman artık başladı artık. Arkadaşlar kıyamet artık. Kıyamet arkadaşlarım ve Peygamber azarcı çağırdı alıcı cemametimiz. Peygamber tamın geldi o anda aleş amadillerine Peygamberin başını Haz Ayşe annemizin göğsüne daya demir. Ayşe, Ayşe vallemiş iki göğsü arasına Peygamberin başını aldı. Yine aşağılarımız sahilinde Peygamberimize tam göğsüne koydularca, kucakladı, böyle sarıldı aşağıların Peygamberimize, Peygamberimiz sarılma başladı, alnından buram buram ter başladı Peygamberce, ter başladı, az Ayşe anladı. Şöyle bir aşı ona o ana kadar öyle bir koku duymamışım ben diyor. Çünkü öyle ter ile beraber öyle kokuyolik odamıza öyle bir koku duymamış ben buyuruyor. Tabii diğer, diğer kadınlar geldi oraya. Erkek kızı orada. Ve azı cemaatimiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık bazen bir komaya giriyor gibi oldu ateşten. Öyle kendine geliyordu. İşte orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sesi çok kısıldı. Çok artık yavaş konuşuyordu. Zor anlaşıyordu sesi. O da Peygamber'in son nefesine kadar arada bir es-salah es, -salah, es -salah. Aman namaza devam, namaza dikkat, namaza dikkat böyle mutlaka Yani peygamberimizin bizlere, ümmetine son en büyük tavsiyesi ne oldu? Namaz, namaz, namaz olacağım. İnşallah bunun için elimizden geldiği kadar namazımızı daha da güzel kılmaya çalışalım inşallah. Yani namaza önem verelim mi? namazdaki her kelimenin bir dağ gibi nur olduğunu düşünelim. Düşünelim inşallah. Yine inşallah tabi evlatlarımıza namazı kırma öğretelim. Çalışalım inşallah. İlhakkı Fatiha.